Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, Çevre Etki Değerlendirme ÇED raporuna yani ihtiyaç duyulmadan bölgede yapılmasına karar verilen dev otoban projesi yüzünden Kuzey Kıbrıs'ın nadide milli parklarından karpaz dozerlerle alt üst ediliyor. Doğanın talanı Türkiye'den Kıbrıs'a da sıçradı demek. Kıbrıs'ın kuzeyinde koruma altına alınmış 238 türün, 162'sinin ve 47 adet endemik bitkinin 24'ünün yaşadığı karpazlarda... Oluyor bütün bu olaylar. Burada bir kaya duvarında ürediğini tespit ettiğim gökdoğanın çevik hareketlerini ve pamuk gibi yavruların ağızlarını açışlarını hiç unutamam. Muhteşem ve el değmemiş bir doğa burası. Bölgenin ekolojik dengesinin bozulması tehlikesine karşı halk, siyasi partiler ve STK'lar tepkilerini dile getirmeye başladı. Daha önce proje hakkında suç duyurusunda bulunan Kıbrıslılar geçtiğimiz hafta içinde Kızey Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde yüksek katılımlı bir protesto eylemi gerçekleştirdi. Karpaz Milli Parkı'nı koruyalım inisiyatif temsilcisi ve Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarp tarafından yapılan açıklamada, Milli Park içerisinde bizzat devlet eliyle yapılan tahribatın artık bu ülkede sözün bittiği son nokta olduğu ifadesine yer verildi. Japonlar, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin yıllarca muhalefetine rağmen balina avcılığı programını terk etmeyi reddediyor. İFAV Küresel Balina Programı Direktörü Patrick Grammage, Japonların balina avının tarihsel ve kültürel bir zorunluluk olduğuna dair resmi iddialarının giderek gerçek dışı bir hale aldığını kaydetti. Japonya merkezli E-Kare ve Nippon araştırma merkezinin balina eti tüketimi hakkında yaptığı çalışmalara göre satılmayan balina eti stokları 5000 tona yükseldi. Bu rakam 15 yıl öncesine göre yaklaşık 4 kat Daha fazla. Ülkenin artan refah seviyesi ve modernizasyonunun Japon halkı için balina etini gözden düşürdüğü ama buna karşın balıkçılık yetkilileri ve devletin resmen ölü bir sanayiyi destekleyerek milyonlarca vergi mükellefinin cebinden yüksek ve gereksiz sübvasyonlar verdiği belirtiliyor. Zonguldak Çaycuma'da yapılmak istenen Termik Santral'in çet toplantısına halkın büyük tepkisi vardı. Çaycuma Saltıkova Beldesi Hacılar Köyü'ne yapılması planlanan Termik Santral'in çet toplantısının yeri Saltıkova Lisesi salonuydu. Hacılar Köyü ve Saltıkova halkı ziraat ve tarım alanında faaliyet yürüten kuruluşlar köy muhtarları ve çiftçilerin katıldığı toplantıda Çevre ve Şehircilik Müdürü Hasan Öztürk, Toplantıyla ilgili bilgi vermek istedi ancak ellerindeki döviz ve parkatlarla salonu dolduran vatandaşların protestosu nedeniyle toplantı başlayamadı. Çevre müdürlüğü halkın yoğun tepkisi nedeniyle toplantının yapılamadığına dair bir tutanak tuttu. Trabzon'un Tonya ilçesinde yaptırılmak istenen çimento fabrikasına yöre halkının tepkisi sürüyor. Bölge halkı kent merkezinde yaptıkları yürüyüşle süreci protesto etti. Tonya Düzge çevre platformu sözcüsü. Avukat Nedim Şenol Çelik çimento fabrikası ve 16 taş ocağı için 103 binin üzerinde ladin ağacının kesileceğini söyledi. Şenol bunu önlemek için Tonyalılar olarak yasal haklarını sonuna kadar kullanacaklarını dile getirdi ve ÇED raporunun masa başında yasak sağlamak için hazırlanmış, kendi içinde çelişkiler içeren verilerle çarpıtıldığı bir belge olduğunu söyledi. Yapımcı firma Emba ise ÇED raporunun bakanlıktan onay aldığını açıkladı. SİTASLOW Birliği yani Sakin Kentler Genel Sekreterliği tarafından 2010'da Sakin Kent ilan edilen Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Beldesi'nde üniversiteler tarafından 2006 yılından bu yana yürütülen çalışmalarda tespit edilen biyolojik çeşitlilik koruma altına alınarak UNESCO'ya tanıtılacak. Akyaka Belediyesi Başkanı Ahmet Çalca pek çok kararla koruma altında tutulan Akyaka ve Gökova Körfezi'nin geleceğini garantiye almak için UNESCO'ya başvurmaya hazırlandıklarını bildiriyor. Tabiat Varlıkları'nın Koruma Genel Müdürlüğü ile yaptıkları görüşme üzerine bölgedeki biyolojik zenginliğin dünya mirası olması yolunda süreci başlattıklarını dile getirdi. Çalca, Türkiye'de ilk kez bir doğal miras, dünya mirası olarak tescillenecek. Yaklaşık 2,5 yıllık bir zaman içerisinde bu süreç tamamlanacak. Bu alanda özel bir yaşamın, varlığının tespiti, testi için çalıştık. Bu çalışma Muğla'nın markalaşma sürecinde de daha fazla e, güç oluşturacaktır diye konuştu. Hayke Bahar evenin, ruhu şad olsun diyoruz burada. Uruguay hükümeti toplumda silahsızlanmayı sağlamak için ilginç bir kampanya başlattı. 3.3 milyon nüfuslu ülkede silahını getirene karşılığında Yepyeni bir bisiklet ve de son model bir bilgisayar veriliyor. Uruguay İçişleri Bakanlığı kampanyanın değiş tokuş fikri üzerine inşa edildiğini belirtiyor. Bakanlık sözcüsü Fernando Gil kampanyayla tüm Uruguay'ı silahsızlandırma amacına güttüklerini söylüyor. Silahsızlanma sağlandığı takdirde hasmane çatışmaların yerini iletişim ve uzlaşma kültürüne bırakacağına inandıklarını belirtiyor. Uruguay'da yarısı kayıt dışı toplam 1 milyon kişinin silahlı olduğu düşünülüyor. Bu aslında potansiyel 1 milyon bisikletli ya da 1 milyon bilgisayarlı insan demek. Paranı silaha değil, barışa pedala ve yeşil bir geleceği yatır. Güzel hareketler bunlar tabii. Yeşil ve barıştılı bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi